Elhamdülillah Lezzin hedana Lehadâ Ve mâ kunnâ lehde'diyel evlâ nehedâne Allah Ve mâ tevfîqi ve ait sâmî illâ billâh Leqad jâet Resulü Rabbina bilhak Sallu alâ Resuluna Muhammed Allah'u salli ala ve sellem Sallu alâ tabibî kulûbina Muhammed Allah'u salli Aleyhi Allahue ala shafi'i dhunubina Muhammad ala se ala alihi wa al-jami' al-alimi min ash-shaytanir-rajim Rabbi a'uduka min namazati ash-shayatin wa a'uduka rabbi rahim ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان ما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم اغفر اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله Haznat konu bilhaki ilkiyum elde lamu Ve defaat onunum Sübile ahlam ve laqoteylallah illahi ilâhi ilâhi ilâhi ilâhi ilâhi ilâhi ilâhi ilâhi dersler ilâhi Cuma gecesinde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 Amin. Ayrılmaktan, kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dedim, 54 farz sırayla takip ederek bu dersleri bir an evvel bitirelim. İnşallah. Ondan sonra kutsi vaazları devam ederiz inşallah. Ondan sonra da kebair günahlar, büyük günahlarla ilgili sıralı ders yaparız inşallah. Böylece niyet ediyoruz. Allah'ım sağlık, sıhhat afiyet lütfederek, ederek ederek, ölünceye kadar hizmetlerimizi daim eylesin. Amin. Sizler bu cemaatin sohbetlerin vesilesi oluyorsunuz. Vesilenin hakkı vardır. Sizler toplanmasanız bu kelamlar, kelimeler ilham olmaz bize. Söylettirilmez. Onun için sizlerin cemaatin oluşmasında tesiriniz vardır, dahliniz vardır. Allahu Teala sizleri de hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ve ahirette bu cemaatlerin bereketini sizlere göstersin. Amin. Amin. <gülüyor> Geçen iki haftadır şifa Şerif derslerine gelmişler tabi biz ilan etmemiştik başlayacağımıza dair bir ilanımız yok yanlış anlayanlar olmuş onun için Rabbimiz nasip ederse inşallah bu pazar başlayacağız ikindi namazını müteakıben hanımlar da geliyor geniş yerleri var aşağıda erkeklerden büyük orası buradan daha geniş onların yeri var hanım kardeşlerimiz de gelebilir efendim eşleriyle şifa şerif Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu aleyhi ve sellem bahseden çok önemli, çok kıymetli bir kitaptır. Maddi manevi hastalıklarımıza, şifa dertlerimize, deva olmak niyetiyle <gülüyor> yola çıkıp gelelim. İnşallah. Ravza-i Mutahhar'a'da geçen umreye gittiğimde sabah namazından sonra oturduk. İşrak vaktini bekliyordum. Bir cemaat geldi, işte doğru bizim yanımızdan geçip ziyarete geçeceklerdi. Oradan bir kısa sakallı birisi geldi yanıma. Ben o arada dünya kelam konuşulmuyor diye konuşmuyorum, işrak'a kadar. Fakat tabii işte, bir şey söyleyeni dinliyorum. Efendim, hareketlerle beraber ona karşılık veriyorum. Dedi ki ben Yozgat'ta imamım dedi. Allah sizden razı olsun dedi. şifa şerif derslerini internetten takip ediyorum dedi. şifa şerif dersleriyle beraber Resulullah'ı tanımış olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıma fırsatı bulduk dedi. Bize peygamberimizi tanıttın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vasıflarını anlattığın için çok teşekkür ederim dedi. Tam da Ravza-i Mutarada olduğu için bu bana daha büyük bir tesir etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında adam tabii oradan bize derslere bir kere gelemez yani. Vazifesi var uzakta. Ama işte bu internetler falan vasıta oluyor. Bu vesileyle dinliyorlar. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymetini, şan şerefini tenkıs etmek, aşağıya düşürmek için uğraşanlar var. İşte Üç Muhammed kitabını yazan, tabi kainatın efendisinden bir şey koparayım, onu biraz aşağı indireyim derken, kendi indi etsvel safiliğine. Gittikçe gidiyor. Allah hidayet versin. İslah etsin, tevbe nasip etsin. Tabi böyle kitap yazıp vaaz eden konuşma yapanların tevbesi kendisiyle Allah arasında kendi kendine estağfurullah demekle olmaz. Çünkü kitap yazdığı için millet ifsad etti. O kitabı tekzip edip bütün bu görüşler batıldır, ben bunlardan vazgeçtim diyerek tekrar yazması lazım. Efendim, sohbet yapanlar, yanlış fetva verenler Mutlaka aynı imkanları kullanarak aynı yerlere çıkıp e, ben yanlış fetva verdim, sizi saptırdım diye millete beyan etmesi lazım. Yoksa tevbesi kabul olmaz. Çünkü Rabbimiz ne buyur? Ancak tevbe edenler ve aslahu yaptıkları yanlışı, ifsadı ıslah edenler, bozukluğu düzeltenler ve beyyenu bir de hakkı hakikati beyan edenler. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ama alimin hali cahile benzemez. Hoca olduğu vakit, kitap yazdığı vakit, konuşma yaptığı vakit mutlaka yanlış yaptığını düzeltmesi lazım, beyan etmesi lazım. Allah cümlemize tevbe nasip etsin. Fakat bizi dinleyenler biz şu garantiyi veriyoruz Allah'ın izniyle eli sünnet dışında bir şey Bizden duymazlar İtikaden ve amelen Ehli sünnete uymayan bir şey bizden Duyup da yanlışa kapılmazlar Bu garantiyi biz size veriyoruz İnşallah ama da Bu garanti nerede çıkacak? Ahirette çıkacak Hani bu çamaşır makinası değil ki iki sene Garanti vereyim yani Onun için ahirette bu garanti Ahirete kadar geçerli Ahirette zaten işin sahibine Herkes arz olacak Kimin hak üzere olduğu, kimin batıl üzere olduğu meydana çıkacak. Ama Allah'ın izniyle biz size bu sözü verebiliyoruz. Çünkü bizi okutanlar öyle okuttular. Yetiştiğimiz kaynaklarda batıl yok. Elhamdülillah. Siz bu böyle garantili bir yer az bulursunuz. Yani size eli Sünnet dışında, fıkıhta dört mezhep dışında, akayette matüridi eşari dışında yanlış bir fikir, bir inanç, bir fetva vermeyeceğimize dair taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz. Vermedik, vermeyeceğiz diye beyan ediyoruz. Bu garantiyi de verecek yer az bulursunuz. Onun için bir eli sünnet kapısı buldun mu oradan ayrılmamak lazım. Kapıyı bırakmamak lazım. Yine bu hafta seslerim kısırıyor. İki bir tabii şeker hastalığından mütevellit. Vücutta arızalar artıyor. Onun için Allah razı olsun biraz hanım sohbetlerine tatil ettim. Perşembeleri. Ancak Şifa-ı Şerif'i Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı var, hakkı var. Onun dersidir. İnşallah onu artık bitirebilir miyiz? Yani ölene kadar bitirebilir miyiz bilmiyorum. Ama 15'te bir olacağı için bu pazar 2'den sonra başlanacak. Ondan sonra takip edersiniz. Bir boş bir dolu. Olmak üzere uzaklardan gelip de boş dönmeyin. Ben de üzülüyorum. Benim ağzımdan ilan duymadan, tarih duymadan da kendi kafanıza gelirseniz ben ne yapayım? Onun için biraz telefonlarla sormak lazım. Ama üçü olacak herhalde pazar. Ee, inşallah ikinden sonra Allah'ım ses verdiği kadar idare ederiz. şifa Şerif dersine başlıyoruz inşallah. Hanım erkek gelenler hanım kardeşlerden de sohbet dinlemek isteyip de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 Farz etmiş. Şeytan nasıl bir şey? Devamlı bizimle beraber olan bir şey. Uyumak da yok ya. Onun için Efendi babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri sorar. Şeytan uyur mu? Yani insanlar tabii sohbette biraz Efendi babamızın huzurunda herkes şey yapamaz. Tutulamaz. Yani cevap veremez. Heybeti var çok. Azameti var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 Herkes sustu vakitte de derdi, Evladım, böyle bir şeyler yapsa biz de biraz rahat nefes alırdık. Madem ki her dakika bundan uğraşıyoruz, sıralı vesvese veriyor bize, sıralı karıştırıyor bize. Anlasanız ki bunun hiç işi yok. Onun için Hasani Basri Hazretlerine bir adam aynı soruyu sormuş. E ne amı iblis? i̇blis uyur mu diye. O da tebessüm buyurmuş yani. Hafif gülmüş sonra. Uysaydı biz de rahat ederdik. Efendim babanın sözüne uydu bak. Uysaydı biz de biraz rahat ederdik. Demek hiç rahat edemiyoruz. Biz uyurken de o uyumuyor. Rüyada geliyor, onu, kamyonu devirtiyor. Ondan sonra uğraşta dur. Efendim, şimdi yine neyse her tarafta sıcak su var. Evvelce zor idi. Çok zor. Bir de gidersin misafirliğe. Misafirlikte gelir başına. Ondan sonra adama duşa gireyim diyemezsin. Allah Allah. Herkes evliya mı ki desin sana ki su var. Adamın keşfe açık mıdır? Medine-i verede, Muhammedin Zekeriya'l-Bukhari Hazretleri vardı. Zekeriya Efendi derlerdi ona da. Adı Muhammed Zekeriya. Gavuz. Bir büyük kutup. Evliya Allah'ın reislerinden. Bizim efendi hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimize bunun yanında kalırdı. Ben de 83 senesinde 81'de gittim Efendi Hazretlerinin hacca. Sonra çok ömreye eves ettim. Haçta kalabalıktan pek bir şey göremez. Kabe bile yanaşamıyorsun. Sonra 83 senesinde ömreye gideyim dedim. Efendi Hazretleri de, tek başına nasıl yapacaksın? Nasıl edeceksin? Sensin toy dedin. Ne kasaba olur ne köy dedi bana. Yani kaç yaşındaymıştım? 83'te.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 Giren çıkan ulema, evliya çok idi. Hamrede kimse yok. O zaman. Şimdi her, her zaman var maşallah. Ondan sonra git, yanında kaldım. Böyle omuz omuza yattık on gece kadar. Yan yana. Küçük bir yer. O zaten geniş odaları var ama orada kalmıyor. Küçük yerde kalmıyor. O sıralı okuyun bari. Uyanıyorum biraz, bakıyorum okuyor, okuyor, okuyor. Biraz. Uyuyorum, uyuyorum, uyanıyorum, bakıyorum. Böyle zaten uzanıyor, uzanıyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Ne zaman uyuyor bilmiyorum. Ondan sonra bana da gusül icabetti. etti. Gusül şimdi etti. Ya kocaman evliya. Var o zaman 70-80 yaşına var idi. Yani şimdi suda 40 vakit yapıyorum bile. Bir vakit gitse 40'ım da bozulacak. Sabah namazında camiye yetişeceğim. Ravzaya falan. Hiç daha bir şey demedim. Böyle kalktım. Ben dedi ki orada sıcak su var dedi. Ha işte öyle. Herkes evliya mı?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 o şekilde onu okursan bir de kalbin üzerine Arapça Ömer yazacaksın. Ya Ömer. Hazreti Ömer'den kaçar, isminden de kaçar. Sade Ömer yazsan hiçbir şey musallat olamaz uykuda. Çok denedim bunu ben. Ondan sonra efendim daha Allah'ın izniyle başıma gelmedi. Yazıyordum, mescama okuyordum. Ondan sonra Ya Ömer diye veya sade Ömer de olur Arapça. Yazdığın vakitte şey parmağınla yani Yazı değil Böyle üzerine yazıyorsun O kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyur. Ya Ömer Mâlekekeş şeytan fi feth illa seleke feccen gayra fethik Sen ne adamsın dedi ya Bayram günü e, Kadınlar kızlar def çalıyorlar bayram diye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de O da dinliyor bayram, bayram olduğu için Düğünde izin var bayramda izin var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 Allah şerrinden muhafazayır. Amin. Şimdi şeytana düşmanlık etmek neymiş? Farzmış. Biz yapıyor muyuz? Epey bir samimiyetimiz var. <gülüyor> Aramız iyi. Bu, bu iş değil. Mi? Ya kafamıza keyif sokuyor biz de o keyifle beraber tam gaz gidiyoruz. Şu diziyi seyret şu filmi seyret şunu seyret bunu izle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 Rabbim ne buyurdu? İns Şeytan ile adun Şeytan sizin için amansız düşmanları, Baba düşmanıdır Adem Aleyhisselam'ın düşmanıdır Ha hoca evende orayı okudu değil mi? He? Yazsada ne okudu? Yazın okudu da mubarak. Yazın altı sayfa okuma tuşu. Oradaki şeytanla ilgili yeri okudu. Halbuki biz ona demedik ki burayı oku. Onun bizden haberi yok. Bizim ondan haberimiz yok. Ne okudu orada? Elem ahedileikum. Ya beni Adem. Ella te'abudus şeytan. Yarın ahirette Rabbim ne buyuracak? Şimdiden duyuruyor. Böyle diyeceğim ahirette. Ama ben böyle diye sorduğum zaman bir cevap veremeyeceksiniz. İşiniz bitmiş olacak.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 yapmalon lomu yaşa ne istiyorsa cinler onun için yapıyorlardı zor işler mimme haribe mihraplar böyle büyük büyük ve temasiyle heykeller yaptırıyordu Süleyman aleyhisselam ve cifanin Cevap. cevab koca kazanlar yani içine kaç kişi girer öyle kazanlar Süleyman aleyhisselam bütün milleti yediriyor çürüyor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 Bu niyetle kullanıldıktan sonra şeytan geldi ne dedi onlara? Sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı. Siz bunlara tapın dedi. Bu fikri o verdi. Ondan sonra tabii 50 sene, yüz sene ara koptu. Ara kopunca cahillik artıyor. Cahillik artınca da şeytanın vesvesesi tutuyor. Geldi dedi ki mesela e, senin, sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı diye millet de tapmaya başladı. Put, putçuluk buradan başladı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 Peki siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. Peki Allah'ın helal ettiği bir şeyi onlarsa yasak ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. İşte rap edinmek budur dedi. Anladın? Şu helal haram etme yetkisi ancak kime ait? Allahu Teala'ya ait. Bu yetkiyi biri kullanırsa sen de ona uyarsan. Ama şimdi uymanın iki şekli var. Ya keyfine uydu da uydun ona ya da korkuttu seni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 İşte diyor, vaza gidiyorum, sohbete gidiyorum falan. O da ona diyor ki, ya gitme etme şudur budur. Ya niye gitmeyeyim? sen ben cahil kalmam mı istiyor falan? Ya diyor bir hoca türemiş diyor. Efendim kadınlara tecavüz ediyor falan. <gülüyor> Kadın da diyor bana ne bunda diyor. Ben diyor helalı biliyorum, haramı biliyorum. Ama diyor tecavüz ederken kitaptan fetvasında buluyormuş diyor. Şimdi bak. Ya yani ne demek istedi? Demek istedi ki sen safsın. Sana bir ayet bir hadis çıkarır. Ondan sonra, değil mi? Git, gitti fetva soruyor, diyor doktorla yatarsam ne olur? Cehenneme zümera diyor. Tamam. Yok efendim, bakkallan yatarsam kalkarsam ne olur? İşte cehennemin dibini boşudur şudur, şudur. E, hocayla yatarsam ne olur? E sen cennete gitmek istiyorsun. <gülüyor> Görüyor musun? Ok kapasını sahtekar. <gülüyor> Böyle hokkabazlar çok var. Ya? Efendim, bir fetva soruyor. Getirmiş bir şey işte şunu şurada buldum, yolda buldum, şu falan şurada, Ne olacak? Diyor, cahil o ha, haram o, ha, imam o helal ha diyor. <gülüyor> Sen cahilsen sana uymaz diyor. Ben hocayım, bana uyar diyor. He? Ya hoca ben diyor, bunu bulduk ettik falan şimdi bir kenarından köşinden paçasından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 Değiştiren, yanlış fetva verenlerle. Kötü alimler bu zamanda bu işi üstlendiler dedi. Bana dediler ki sen istirahatına bak çok. Uğraştın bu milletle. Biz senin yerine bu işi senden iyi yaparız. Hakikaten de dedi şeytan onlar benden daha bu işte becerikli oldular. Neden? Ben çıkıp vaaz edemiyorum. Televizyonda çıkıp konuşma yapamıyorum. Bunlar hepsini yapıyorlar benim yerime de. Yani şeytan istirahata çekilmiş. Bunların yüzünden. Böyle adamlar var. Şimdi de sayıları arttıkça arttıkça arttıkça arttıkça. Nedir anlamadım ya. Bir tane vardı işte o ben Resul'üm diyen, peygamberim diyen bir televizyon kurmuştu. Sonra kanalın adı değişmiş. Ne olmuş? MPL olmuş. O teheccüd şeyle peygamberlere vitir kıldırdım falan diyordu. Miraç'ta falan.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 Nebidir. Çünkü rasullük daha özel bir vasıf. Ama her nebi rasul değildir. Bu şimdi ne diyor? Peygamber olmayan rasuller var. Niye? İşte o evrene olup peygamber değilmiş de rasülmüş. Çünkü onu niye öyle yaptılar biliyor musun? O Edip Yüksel vardı bir de Avrupa'larda. Reşit bir şey vardı. Neydi o? Re Reşat. Reşat mi ne? Ona peygamber şey diyor.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 Amma ve lakin önüne gelen hoca diye vaazı dinlenmez. Sakallı diye sohbeti dinlenmez. Yok çok takva bilmem ne. Uçuyor kaçıyor falan. Bunlar bizi alakadar etmez. İtikadı eli sünnet olacak. Ameli dört mezemin fıkhına göre olacak. İtikatta kıl kadar bir muhalefeti olanı olanın uçtuğunu görsek ona itibar yok. Onun için şeytan şimdi insan şeytanları minel cinneti ve nâsı cin şeytanları insan şeytanları. Şeyatinul cin ins insan şeytanlar tağlibu şeyatinel cin. Cin şeytanlarına galip gelir diyor. Yani on, onları da aşarlar. Çünkü insan şeytanı adamı bağlayamaz. Şey cin şeytanı. Yani gelip de böyle elini konlu bağ. Bu insan şeytan adama her şey yapar ya. Hepsinin şerrinden böyle açığnalım. Şeytan düşmanınızdır. Fettah edu ve onu düşman edinin. Ne demek? Onun dostlarını da düşman ediyor. Onun dostları kimler? Ehli sünnet itikadından dışarı taş çıkmış olanlar kimin dostlarıdır? Şeytan dostlarıdır. Kafirlerin zaten hepsi kimin dostlarıdır? Şeytan dostlarıdır. Onları dost edenler ne hale geldi? Ne hale geldi? Allah'ın taraftarları iken dünyaya hükmeden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 Ondan sonra bana diyor ki, ''Hocu Efendi şurada çıksan da burada çıkmasan da. Sanki benim önüme seçenek koymuşlar da ben seçiyorum. Kardeş! Varsa paran, ben senden para istemiyorum. Bir kanalı bana tahsis et. Bak on sonra memleket ne olacak? Hadi çıksın bir zengin! Bana biri geliyor, bir yalan atıyor ortaya gidiyor. Öbürü bir şey söylüyor gidiyor. Ben de ona güvenip de nereye gideceğim? Geliyor bana anlaşılıyor ki, cemaati toplayalım, para toplayalım. Ne olacak o sonra? Alacak paraları, kaçacak. <gülüyor> ben senin lafından cemaati toplar mıyım? Ben avanak mıyım Ama birisi kursun, reklamları, reytingi de onun olsun parası. Bana ne? Ver bana bir kanal, her dakika sohbet verelim. Ama şimdi biz mecbur oluyoruz bir... Yarım saatte olsa, yirmi dakikada olsa ne anlatabilirsek onu kaptırıyoruz milletin kafasına bir şey. Ne yapalım? Zararın neresinden dönersen Kârdır kabilinde. Adamlar zangır zangır, bangır bangır. Abi ben peygamberim, rasulüm. Öbürü her gece 20 milyar verip bir kanalı tutuyor. Ben Mehdi'yim, şuyum buyum. Cübbeli demiş yemin edebilir mi benim Mehdi olmadığıma diye. Şimdi bu demiş vallahi de değilsin, billahi de değilsin. <gülüyor> bir yemin kaldı, tallahi de değilsin. <gülüyor> Niye? Adın peygamberimizin adına uymuyor. Babanın adı peygamberimizin babasının adına uymuyor. Doğduğun yer Medine değil, biat edileceğin yer Mekke değil. Yaşın kırkı geçmiş. Mezara doğru gidiyorsun. Ondan sonra ben yemin edebilir miymişim? Ebu Davud hadisinde geçen bir şeyde nasıl yemin etmem? Resulullah yalan mı söyledi? Adı benim adım olacak diyor. Senin adın onun adı değil ki zaten. Bari önce adını değiştirseydin mehdiliğini ilan etmeden. Babanın adını da değiştirseydin mahkeme kararıyla bir kılıfına uydursaydın. Ama ve lakin adamda pislik gibi para var. Ne oluyor? Her gece bir kanalı alıyor. Bende de öyle para olsa adama diyeceğim ki reklam meklam mu kardeşim üç saat benim. Üç saatte bayağı bir işleme yaparız. Ama ve o da yok. Ben sizden para istemiyorum ki. Onun için düşman sarmış her tarafı kuşatmış evler ekranlar her yer adam Ulan söz seyretmeyeyim, bilmem öpüşme sahnesi görmeyeyim diye İslami kanala geliyor. İslami kanalda da her i sünnetten çıkıyor gidiyor. Yani şu anda İslami kanallar daha zararlı öbürlerinden. Öbürlerinde günah var. Bunlarda itikat bozukluğu var. Bunlar çok zararlı. Hz. Muaviye ezan düşmanıydı diyor. Yani bunu e, televizyonda dinledim İslami kanal. Millette diyor ki, en mütasip kanal bu bunu dinleyim. Ama adam şii. Kalkmış Hz. Muhabiye'ye iftira atıyor. Sahabem kafir diyor ya. E bunu bu millet dinliyor. Yaşlı kadınlar, sakallı dedeler, Müslüman diyor ki kötü kanalları açmayın yavrum diyor. İyi kanalı açın da iyi zehirlenelim diyor ya. <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> of, of, of, of. Ben öldükten sonra mezarıma gelirsiniz, hoca haklıymış dersiniz ama neye yarar? <gülüyor> Arkamdan. Mübarek. Tali hoca, Mehmet Tali Hoca'nın bir lafı var. Ondan sonra hocam işte yemek gelmişsin, çorba edeceğim. ikram edecek ne bilmiyor. Yahu diyor ben saken ne yapacaksanız yapın diyor. Ondan sonra arkamdan ah hoca efendi ne mübarekti şöyle böyle bir şey yaramaz diyor ya. Getirin götürmeyin diyor mübarek. <gülüyor> Anladın mı? Haçta, ömrede, o şakacıdır öyle mesela. E şimdi kardeşim biz saken sizden araba alın bize demiyoruz. Yemeğe götürün bizi demiyoruz. Ev alın demiyoruz. Ama şu İslam'ı beraber tebliğ edelim ya. Burada bir kanallar kuralım. Bakın dünya bunu gördü. Bunun çok tesiri oldu. Bu konuşmalar memlekette çok etki bıraktı. Şu anda yollarda izlerde gezemez hale geldim. Herkes diyor biz sizi dinliyoruz, sizi dinliyoruz. Ama kısıtlı. Yani 10 dakika, 20 dakika. Kısıtlıyız yani. Ama bir Müslüman çıkıp da bunu yapmıyor. Neden? Ama batıl olsaydım, Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek deseydim ondan sonra efendim diyalogçu olsaydım reformist olsaydım bana hiç laf bile dediktirmezlerdi. ne derlerdi o istediğin kanal buyur sana özel kanal hoca efendi sen yeter ki Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini delilleriyle anlat çünkü onlarda para çok anladın? ama bizi kitabına uyduramayınca her yeri bize kapatıyorlar şu anda benimle en çok uğraşan kimler? Solcu, komünist değil. Benimle uğraşan İslami camialar. Bütün. Aleyhimde her tarafı kaynatıyorlar. Sebebi nedir? Çünkü benim gibi adamlar sağ iken, var iken, eli Beyt diye şiayı oturtamayacaklar. Vehhabiliği yutturamayacaklar. diyalogcular yutturamayacaklar. E benim gibi bir adam, çık, bir iki adam var. Yani ben tek değilim ama ben borazancı başıyım ya. Ağzım laf yapıyor diye o mübarekler de beni seçmiş kurban gibi öne atmışlar onun için ben de dır dur konuşuyorum amin amma ve lakin kardeşlerim burada gayret lazım düşmanınızdır düşman edinin diyor şeytanın düşmanlığını anlayan yok şiayı kim kurdurdu vehhabiyi kim kurdurdu bu diyalogçuluğu kim kurdurdu şu anda yeni bir din hazırlıkları var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 Muhammedun Resulullah'sız din olur mu? Sırat-ı Mustafa'nın olur mu? Adam ne diyor? Allah diyor Yahudi Hristiyanlara sadece la ilahe illallah deseniz de kurtulursunuz dedi diyor. Onlara Muhammedun Resulullah şart değil. Nasıl böyle bir şey var? Neymiş efendim? Teala evlâ kelmedin beyne beyneneğe beyneküm ellâne âbude illallah Vela nüşrike bir şey ya. Gelin ortada müşterek kelimeye ey ehl-i kitap Yahudiler Hristiyanlar. Neymiş ortak kelime? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ona hiçbir şey ortak tutmayacağız. Bazımız bazımızı Rabler edilmeyeceğiz Falan felan. Adam ne diyor? Bakın arkadaşlar bu ayette sadece Allah'a ibadet ve şirk koşmamaya davet ediliyorlar. Ne yok? Muhammed'ur Resulullah yok diyor. Dikkatinizi çekerim diyor. Halbuki Muhammed'ur Resulullah yok mu orada? Var. Niçin var? Çünkü Allah'a ibadet ve onu ortak koşmamak neyi gerektiriyor?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 Bukhari'de geçiyor, Bukhari'de. Hirek'le yazılan mektup. Ne diyor orada? Diyor ki, min Muhammed Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ilahhirakil azimir Rum. Allah'ın elçisi Muhammed'den Rumların büyük kralı Hirek'le yazılmıştır. Emma bat elhamdülillah ve selamun ala abadil edestafa. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Yani sana selam olsun demiyor. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. E mamate enniyeduk bi di'ati'l İslam. Ey hırak diyor ben seni İslam'a çağırıyorum. Eslim <gülüyor> teslem, Müslüman ol, kurtul. Yutike Allah ecrake merrateyn. Allah sana iki kat mükafat verecek. Eski dine de uydun, şimdi İslam geldi. Buna uyduğun için iki kat ceza alırsın. Fe ente İslam'a girmezsen fe inne ma'alike ismel sana uyan bütün Fellahların, zirahatçıların, tarlı, köylü, kentli, hepsi senin yüzünden Müslüman olmamış olur. O zaman hepsinin ve vebalı boynunda kalır. Çünkü sen başı çekiyorsun diyor ona. Ondan sonra neyi yazmış? Kul ya kitap, teala ula kelimetin. Ey ehli kitap aramızdaki müşterek kelimeye gelin. O da nedir? Allah'a tapacağız, ona ortak koşmayacağız. Şimdi, başında Müslüman ol diyor. Peşinde de bu getiriyor. O zaman bu manası neymiş? Allah'a tapacağız, şirk koşmayacağız, birbirimizi Rab tutmayacağız. Niye? Ya haamlar, papazlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme millet inanır da reisliğimiz elimizden gider diye ne dediler? Onun vasıflarını Tevrat'tan, İcil'den çıkarttılar gizlediler. Onun için onlara uyanlar, onları Rab tutmuş oluyor. Yani Rab tutmayacağız birbirini. Ne demek? Ya ham papaza bakmayacağız. Allah'ın hakiki kitabına bakacağız. Feint evelle eğer onlar yüz çevirirse Habibim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 Koca Hayrettin Karaman ne diyor? Tevrat'a İncil'e göre diyor. Amel yaparsa o da ameli salih olur. <gülüyor> Nasıl ameli salih olacak? Reddiye yazdım ona da. Bu kitapları dağıtın diyorum size. Dağıtmıyorsunuz. Orada üç tane batıl görüş var. Şeytanın kurdurduğu mezhep. Hacı Hristiyanlarcine girecek görüşü. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Öbür o üç Muhammed'in sahibinin kurdurduğu mezhep. Mustafa İslamoğlu o ne diyor? Kadere inanmak lazım değil. Tartışmalı fazlalıktır. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Yok ehli beyt mezhebi var. Ehli beyt mezhebi diye bir mezhep yok. Ehli beytin hepsi eli sünnettir. Fıkıhta dört mezhebin içinde. eli beyt. Dünya çapında bu kadar ehli beyt tanıyoruz biz. Kimi Hanefi, kimi Şafii, kimi Maliki. Seyit Maliki Hazretleri geliyordu mesela. Ehli beytin reisi. 36 Maliki mezhebi. Öyle eli beyt mezhebi diye başka bir fıkıh mezhebi Yok. O kimin kılıfı? O eli i Beyt lafı neyin kılıfı? Şianın kılıfı, şeytanın mezhebi. Anladınız mı? Ne bileyim yine bu gece deşildik biraz. Yine açıldık, fazla açıldık. Allah korusun muhabbeti. Allah <gülüyor> Siz bir şey anlamıyorsunuz ama birilerine feci giriyor yani. Çok feci, deşilen var, eşilen var.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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bil istiğfar vel istiadeti indekulli maasi. bir günaha düştün hemen ne yapacaksın diyor estağfurullah, af isteyeceksin bir de istiaze, ne demek istiaze? he? ne demek istiaze? he? istiaze ne demek? yani nasıl sığınacaksın?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 veya gitsem şu kadına el uzatsam tokalaşsam falan otursak sarılsak falan bir şeyler. Şeytan böyle şeyler getiriyor akla. Ne yapacaksın hemen? <gülüyor> <gülüyor> Eûzü billâhi kaçmadı bir daha. Kaçmadı bir daha. Kaç kere? 10 kere. 10 kere de yalnız şu lafız daha kuvvetlidir. İle benzerini okuyoruz ya sabah akşam onun başında. Eûzü <gülüyor> billâhi's semîil alîm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 niye düşürürüm? E, bir işten Allah'a, bilen Allah'a sığınıyorum diyorsun ama Allah'ı düşünmüyorsun. Onun için huzur üzere olmak lazım. Ve tesmi ed en kullu her hayırlı işte ibadet yaparken de ne çekmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Namaza ve başlarken besmele kusle başla besmele namaza başladım besmele besmele. Her hayırlı işin başında besmele.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 hortumunu Ademoğlu'nun kalbine takar. Feinde Allah. Hannas. Şeytanın adı nedir? Hannas. Min şerril vesvasil Ne demek Hannas? Çok geri kaçan. Böyle geri geri geri gider. Ama ne zaman? Kul Rabbini zikrettiği zaman. İza dekar al hadis Zikrettiği zaman derken demin ki gibi dilinden ne kadar zikredersen et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 Çünkü kalp zikirde olduğu için. Kul Rabbini hatırladığı anda şeytan geri kaçar. Çünkü zikir bir nurdur. Şeytan da nardır. Nar ateş demek. Yani O sizin yediğiniz nardan değil. Adam geldi. Arabun birisi. Tamam efendim. Kış üşüdü. Girdi içeri soba var. Sobanın başında ellerini oluşturuyor falan. Dedi nar ufâkihetu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 Ve eğer gafletle geri ve vesvesele. Ama insan Allah'ı unuttuğu anda şeytan döner. Hortumunu takar, karıştırmaya başlar. Ve nesey Allah kul Rabbini unuttuğu anda unutmayacaksın. Onun için dualarım kitabında başlıyorsun. Yataktan kalkarken zikir, bir daha yatarken zikir. O arada abdest. Edin. Halaya girerken zikir.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 Dualarımda tabi mübarek. Burada ne yok ki? 86-87'de duanın okunuşu var. 86'da hadis var. Şimdi yani ben bu Mevla'nın sohbeti bu. Bak imam orada şeytana tapmayını okudu. Haberim yok. Bunu açıyorsun bura geliyor. Haberim yok. Burada Allah'ın sevkiyle yönetiliyoruz. Kimse kendi kafasından bir plan yapmıyor. Ben burada ne konuşacağımdan bile haberim yok. Telefon ettim arkadaşlara, daha ezan vaktim de dedim.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 Beni yeniyor dedi. Kimse cevap veremedi. Bir tanesi dedi ki onun hakkından ben gelirim dedi. İblisler toplandı. Ben onun hakkında gelirim. Medine'ye doğru gitti Urve bin Zübeyr Hazretleri radıyallahu an Medine'de. Bakayım vaziyet ne abiciğim. Durdu, durdu, durdu, geri döndü. Meclis kurulmuş şeytanlar toplandı. Dedi ki "Lâ sebeile ilâhur ve." Adam seyrediyor orada.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 Büyük Allah'a iman et Ve kefertü bil cipti ve tâhûti. Allah Allah. Şeytana da küfrettim. Putla küfrettim derken ana avrat sövdüm demek değil. İnkar ettim yani. Reddettim demek ha. Sizin de Türkçe'de hep küfür İnnel lezine keferu. O kimseler ki küfrettiler. bunlarda zannediyor ki sövenler cehennemde kafir oldular. ya adam sövmekle günahkar olur. Kafir olmaz. O keferu demek inkar ettiler demek ama hocalar mana verirken keferu küfrettiler diyor ya. Millette tabi yeni halktan küfrettiler. Ne oldu küfredenler? Fî nâri cehenneme. Cehennemin dibine hâlidîn ebedi kalacak. Ya, adam küfretmekle ebedi kalmaz ki. O ne demek keferu? <gülüyor> Kafir oldular demek. Yani inkar etmek. Vestemsektü bil'urvetil vizgâ. Allah'ın en sağlam kulpundan yapıştım. O kulp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 Bir günah işletmek istiyor. Bir günah işletemiyor. Birisi dedi ben hallederim. Gitti geldi. Biliyorsunuz şeytan dakikada gider gelir. Gitti gel dedi ki benim, benim yolum yok yanaşamıyorum dedi. O zat da gitti duayı öğrendi. Ne kadar önemli bir mesele. 223. sayfada duas var. Amentu billahi'l-azim ve kefertu bil cibdi ve alttahuti ve istemsektu bil urvetil ve thalem fisa Allahu semi'un alim. Ya bunları okuyacağın yerde dizilerden, filmlerden, reklamlardan şeytanın maskarası oldum be adam ya. Üç defa şunu oku ne var? Ondan sonra şeytan def olsun gitsin. Şeytan def olup gitti mi hastalıklar da gider. Hastalık da yapıyor bu cinler bu şeytanlar. Kan kanserinde cinlerin parmağı var. Kanda oynuyorlar çünkü.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 En evvel bunu yazdım. Hala bundan konuşmadığımız dolu şey var. Bunda çok ilim var. Peki Vehbi bin Münebbi Hazretleri ne buyurdu? Tabiinin ulularındandır. İttakillah ve la şeytan fil alani ve tuti'hu Allah'tan kork dedi. Gizli gizli şeytana itaat ediyorsun, ortalıkta da şeytana lanet okuyorsun dedi. Ne demek bu? Kimse görmediği yerde her günahı yapıyorsun. Şeytana itaat ediyorsun.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 Günahları yaldızlı gösteriyorum, cicili, boyalı falan. Böyle insanın günaha karşı meyli olur. Şimdi Hasbi Hoca derdi Allah rahmet etsin. Kendi hanımın derdi dışarıdakinden daha güzel. Hanımını Allah sana serbest etmiş. İstersen hepten çıplak olsa sen ona baksan, zevk alsan sevap. Hiç günah yok, helalın. Hanımın da daha güzel ama şeytan onu ne yapmaz?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 Ya diyor bizde de tavuk var var ama komşunun tavuğu daha tavlı diyor ya. o ya kardeşim keseceksin kendi tavuğunu ye. Yok bekliyor ki komşunun horozu uçsun buraya diye. Ondan sonra aldı horozu kestim. <gülüyor> Lazım diri. Komşu geldi lan nerede dedi benim horozu? Ulan sen mi kestin şudur? Budur? Dedi, dedi Allah'ın kuşu dedi bizim bahçeye uçtu dedi ya. <gülüyor> Ulan Allah'ın kuşu olur mu horozu be ya. <gülüyor> Allah'ın kuşu her şey ama adam parayla aldı onu gökten inmedi ki aşağıya.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 Tamam, farziyet kalktı. Ne demek? Şeytan diyor ki: "Baktım ki günahlan baş edemiyorum. Adam bile ale ale Allah diyor, sildiriyor. Bi estagfirullah sildiriyor." Ben de diyor, yanlış inançlara, eli sünnet dışı fikirlere onları boğdum. Fakat ve yahsabun annhum Onlar kendilerinin günah yaptığını anlamadıkları için. İçki içse estagfirullah diyecek. Zina yapsa estagfirullah diyecek. Ama şimdi kaderi inkar ediyor.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 34 BB 7933 yanlış park etmiş. 34 BB 7933. Evet. Aracı alsın diyorlar. Ne yaptım o zaman? Ben de diyor öyle günahlar fesevvel duluvumuzunü ben la Allah Öyle günahları süsledim onlara ki istiğfar da etmesinler. Çünkü adam onun günah olduğunu düşünmüyor ki istiğfar etsin. Ben doğru yapıyorum diyor. Ben ne var diyor? Anladın?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 Büyük bir belayla karşı karşıyayız. Allah bizi muhafaza eylesin. Abi. Dualarım kitabındaki şeylere sarılın. İnşallahu rahman Şimdi kısaca dua yapacağım. Bir iki de ilan yapacağım. O ilanım nedir? Efendim Arifan yayınları bak. Kitabın kapağında ne yazacak? Bu bizim yazdığımız kitapların kapaklarında ne yazması lazım? Eğer Arifan yayın çok korsan baskı türemiş. Haber aldık. Arifan yayınları diye bu kitabın kapağında yoksa sakın o kitapları almayın. Onlar haramzade. Haramzade haram yiyorlar yani. Siz de o haram alet olmayın. Arifan yayınları kapakta olması lazım. Bunu duyuruyoruz bir. İkinci sualli cevaplı İslam fıkhı. Bunu dedimse değil mi? Çok güzel ilim var bunda. Bulunmayacak faydalı bilgiler var. Dört tane hoca efendi hazırlamışlar. Efendi Hazretlerinin tale bağlı talebelerinden İkinci cildi çıkacak. Çıkmadan evvel mutlaka alın da bir de çıkmadan okuyun. Çok güzel. itikattan fıkıhtan öyle güzel sorular, cevaplar var. Efendim ben yani şaşırdım kaldım. Yolmak için sıcak suya atılan tavuğun necaseti etine sirayet eder mi? Kaşlak suya tavuğu soyuyorlar, atıyorlar. İçindeden pisliği almadan, midesini boşaltmadan... Şimdi o sıcak sular, o tavuğun pisliği etine geçip de o tavuk murdar mı olur temiz mi olur? Şu anda yediğiniz tavuklar hiç helal aram, ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Soran yok. El yolma mıdır? Bilme el kesimi mıdır bir şey? Ne fetvalar ne fetvalar. Kedinin artığı necis midir? Yağ dolu kapa fare düşü ölse yağ kullanılır mı? Abdest uzuvlarını kuruladığı mendili üzerinde bulunduran kişinin kıldığı namaz mekruh olur mu? Kafirlerin kullandığı elbiselerle namaz kılmak caiz midir? Kolonya kullanmak caiz midir? Falan falan falan falan dolu dolu. Kaç tane fetva var? Efendim burada hem de itikat mesele 250 tane. Bazıları uzun mesele. Bunu alın mutlaka istifade edin inşallah. Arifan dergisini baskıya verdik. Muhteşem bir dergi hazırladık. Fakat bu haftaya yetişmedi. Hafta yetişecek inşallah. Çok güzel ilimler var. Efendi Hazretlerimizin hayatını yazdım. Kısa bir hayatını yazdım. Kısa derken bayağı var. Kitap da yazdık. 150 sayfa olacak inşallah. Efendi Hazretlerimiz neler duyacaksınız okuyacaksınız? Bu hafta bekleyin Arif Han'ı inşallah. Efendimiz Hazretleri'ne bir ödül töreni yapılacak. Çok büyük. Onun haberi var. Onları okuyacaksınız. Fakat eski dergi elimizde mevcuttur. Bu eskimez. Çünkü namazları, zikirleri, duaları... Burada da ne vardı? İfrit cinlerden, şeytanlardan korunma. Efendimiz bunu bir dua var okuduğun zaman... Şeytanın ateşi söndü, ağzın üstüne düştü, değil mi Miraç gecesi? O duada bu dergide var. Allah cin şeytan şerinde muhafaza eylesin. Amin. Subhan Rabbiyalálláhi l-álláhi al-ḥamdu lilláh Rabbiyaláhi was-salátu s-sa-lím. Şeyhül ve Muhammedim alálláhi s-saḥbim al-ma'in. Allahumma nāsiru l-kel. Cennet. Amin. Ve nā'udhu bi k min al-nar. Allahumma nāsiru l-kul. Wa kaf al-cennet. Wa nā'udhu bi k nar Allahumma nāsiru l-kel. Cennet. Wa ma qarba illa min qawli ma'ammal. Ne gؤde b'k' m'ne n'ar o ma qar'be amin qo'li ma amel amin Allah m'na'sel k' m'xir ma'sel Muhammed صلى الله علیه و سلم Ne gؤde b'k' Muhammed صلى الله علیه و سلم Ve ente ma'st'a'nu amin Allah m'na'sel k' m'xir k'li agjli wa ajli ma'lim lamni o ma'lim Ne gؤde b'k' m'ne shir k'li agjli wa Rabbana atina amledunka rahmeten ve heyyi'lena min emrina reşeli Allahumma etmimlena nurana ve agfirlena ala kul kadir -Sallallahu sallallahu sall. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve kadir amin Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik Fala. ala seyyidina Fala. Muhammedin ala. nebiyil ümmi el Al habibil alil kadri el azimil cahil ve ala alihi ve amin, amin. dua Allah'ımızın kabulü, hayırlı müradlarımızın husulü için assalatu vesselam. Vesselam. vesselam aleyke ya Resulallah, assalatu vesselam aleyke ya Habiballah assalatu vesselam aleyke ya Seyyid el-Evelim el-Akhid Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafuni ve selamun alel-Mursa Elhamdülillahi Rabbil Alemin, amin